Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala seyyidil murselin nebiyina Muhammed ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi bir arkadaş soruyor, diyor Allahu Teala ne zaman göreceğiz? Allahu Teala dünyada görülebilir mi? Ahirette görsak ne zaman görürüz? Ve nasıl görürüz? Evet. Şimdi Allahu Teala'yı Ehli Sünnet inancında, itikadında Allah-u Teala'yı dünyada hiç kimse göremez ve görmesi imkansızdır. Allahü Teala'yı müminler sadece cennette Göreller Ayanen beyanen yani ap açuğ Göreller Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği hadisteçi gibi Allahü Teala'nı müminler nasıl dolunayı görürseler böyle görerler. Ne demektir dolunayı görürsen? Yani şimdi ben İstanbul'da Dolunay'ı görüyorum. Bir kardeşimiz Ankara'da Dolunay'ı görüyor. Hiç zorluk çekmiyor. Şimdi de aynen gördünüz Neden? Ay çok yüksek olduğu için hiç kimse zorluk çekmiyor. Yani sen bir tiyatroya gitmişsin. Öndeki sıra çok rahat tiyatroya seyrediyor. Sondaki sıra zorluk çekiyor. Hem uzak mesafesi hem insanların kafası engelliyor onu. Ama cennette Rabbil alemin öyle görmesin. لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤِيَتِهِ bu anlamı nedir? Yani zorluk çekmezsiniz onu görmekte. Her şey aynen seviyede Rabbil Alemin'i görer. Allahu Ekber. Bir, nasıl bir nimettir bu. Bu nimette kime verilir? Cennet ehline. Cennet ehli kimdir? Allah'a in, inanıp amel edenlerdir. Resullarına uyanlardır. Ondan dolayı arkadaşlar, amel meselesi çok önemlidir. Amel edip cennete gireceğiz. Cennete girdik hem peygamberlerin Aleyhumussalatü vesselam yanında olacağız. Hem de Rabbil Alemin'i göreceğiz. Rabbil Alemin ne zaman tecelli eder cennet ehline? Her cuma gününde. O güne de diyenler yavmiz zine. Nasıl bizim cumamız var, beyrammızdır, namaza gidiyoruz, koklanıyoruz, yakanıyoruz, tıraşlanıyoruz, temizleniyoruz. Ha? Beyramımızdır. Ha? Kıyamet gününde de cennette o güne yavmiz zine diyenler. Allah subhanahu wa ta'ala tecelli eder kullarını. Ey kullarım diye size vaadimi yerine getirdim mi? Evet getirdin ya Rabbi. Eksiginiz var mı? Yoktur ya Rabbi. Vaatlerim dediğim gibidir, daha fazladır ya Rabbi. Ondan sonra Rabbil Alemin diğer, şimdi en fazlasını vereceğim size. O zaman Rabbim Alemin tecelli eder zatıyla hakiki Rabbil Alemini hakikiyle cennette görürüz. Rabbil Alemin nasıldır? Sifatları, Kur'an ve sünnette geçiyor Geçtiği gibi biz Allah'ı tanıyoruz Ama hayal edemeyiz Keyfiyetini bilemeyiz Allah-u Teala'nın yüzü var, eli var, gözü var Konuşur ama bu nasıldır Bunu bilemeyiz Zaten bir intihan tarlasıdır Bilsek intihan tarlasının önemi kalmaz Allah-u Teala gaybtir Biz gaybe inanıyoruz Gaybe inanmak en önemli imanın te Unsurlarıdır, temelidir Gaybe inanmak çünkü gaybin eksi nedir? Şehadettir. Şahide nedir? Görüldüğümüz şeydir. E ben görüldüğüme im iman niye diyorum? Bana desen tut ağacı var dünyada. Sen benim babam insan bile en sadık insan insan yanında. E tut ağacı var. Evet biliyorum tut ağacı var. Ne olmuş? Ama sana desen bir ağac var adı filandır. Hiç kimse bilmiyor bacı. Böyle uydurmasyon bir ağız desem sen bana inanır mısın? Yani çok güveniyorsan benim ilmime inanıyorsun. Juven misay inanmazsın. Ya Allahu Subhanahu Teala eğer bilseydig Allahu Teala var, görseydig Allahu Teala, yani gören olsaydı ne olurdu? Yani gayblığın önemi kalmazdı. Gayb budur. İmtihanın en özel tarafıdır Rabbi Rabbil alemin kıyamet gününde tecelli eder cennet ehli onu görelerr. Bütünü, bütünü cennet ehli. Hatta görmesinde zorluk çekmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Bu el sünneti bu konuda icma etmiş. Bunu için inkar etmiştir. İslam fırkalarında akılziler, Mutezileler, ha, Bunlara da uyan Rafiziler, Şialer bunlar sapık fırkalardır. Bunlar Allah Teala'yı kimse göremez ahirette de göremez. Ya o zaman esprinin şeyi kalmaz ya. Allahu Teala, Allahu Teala ibadet ediyoruz, onuyla kavuşmaya gidiyoruz. Arkadaşlar, bundan büyük nimet var mı? Hedef Rabbil Aleminin rızası, O'nun yanında olmamız. Şimdi Allahu Teala'ya iman ettik, bunu dünyada kimse göremez, akşere tercih görer. Dünyada kimse görebilseydi Allahu Teala'yı Hazreti Musa görerdir allah Teala Hazreti Musa şimdi Hazreti Musa'yı allah Teala neyle ikram etti? Konuşmakla. Hiçbir peygamberden Hazreti Musa gibi konuşmadı. Ve konuşmadı. Hazreti Musa'yı konuş, konuşarak vahiy verdi ona. Hazreti Musa baktı Teala konuşuyor. O kadar muhabbetinden Rabbil Alemine, o kadar özel olduğunu zannetti Rabbil Alemine'nde. Ya Rabbi dedi çok şokum arttı, muhabbetim arttı sene karşı. e ee, bir ben seni göreyim ya Rabbi. Sesini duyurum seni de göreyim. Tabi Rabbil Alemin Hazreti Musa'yla hakkıyla konuştu. Hakkıyla konuştu. Yani kendi lafzıyla kelamı Allah'ın kelamı konuştu. O değil vahiy yaptı. Hayır konuştu. Rabbil Alemin zatıyla konuştu. Şimdi Allahu Teala nasıl bir insan konuşuyor? Rabbil Alemin de böyle konuştu. Ama nasıldır? insan gibidir onu bilemeyiz. Çünkü biz allah Teala'nın sıfatlarını biliyoruz. Ama keyfiyetini bilmeriz. Sifat, nereden sifatlarını bildik? Kur'an ve sünnetten. Keyfiyetini nereden biliriz? Kur'an ve sünnetten. Sifatları Kur'an ve sünnette gelmiş, keyfiyetleri gelmemiş. O zaman burada duracağız. Onun için Hz. Musa dedi, Ya Rabbi, madem çok sevgim arttı, şov kaldı beni, bir göreyim seni Ya Rabbi. Ya Musa dedi, beni göremezsin. Çünkü ben insan oğlunu dünyanı öyle yaratmışım beni göremezsiniz. İmkanı yoktur. Cücünüz yetmez. Yapınız buna müsait değil yani teriminde. O zaman Baktı Hazret Musa ilhah ediyor. Zaten Hazret Musa'nın bellidir her şeyi ciddi alması ve her şeyi zorlaması. Ne dedi? Eydir Musa dedi. Bu dağa bak. Bu dağ beni görse bu dağ benim Zati i cemalime dayansa o zaman sen de beni görürsün. Çünkü dağ insandan daha güclüdür. Dağdır adı üzerinde. İnsan nedir? Ettir, çemiktir, eziktir. O zaman Rabbil alemin dağa ne yaptı? Tecelli etti. Tecelli ederken ne oldu? Tecelli ederken ne oldu? Ce'alehu dekka Dek nedir? Bir bayliozdan bir taşın üzerinde vursan ne olur? Hurda olur. Un olur. O daka böyle un oldu. Hazret Musa'nın oldu bu arada bayıldı. Ondan sonra kalktı ya istekfal etti. Anladı. Çünkü insan oğlu kalbi itminen etmek için görmesi lazım. Onun için allah Teala bu görmeye izin vermiş. Hazret İbrahim de dedi. Ya Rabbi nasıl dirilttirsin? Ya İbrahim inanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi dedi. Haşe ve kefe inanmayanlardan. Ama kalbi mitminen olsun. O zaman dedi kuşları parçala dört dağa koy çağır gelirler sana allah Teala bu konuda bize müsaade etmiş. Kalbimiz inanmış. Onun için örnek vermiş bize Kur'an-ı Kerim'de. Onun için dünyada imkanı yoktur. Kimse Rabbil Alemin'i görsün. Kim dese ben gördüm o zındıktır. Kim dese ben gördüm o şeriat İslami Muhammedi yol üzerine değil. Hiç kimse göremez Rabbil Alemin. İmkanı yoktur. Eydir Kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsram-i giderken Rabbinin yanına Allah-u Teala Resulullah'a gösterdiği özelliği hiçbir kuluna göstermedi. Hazret Adem'den ta dünyanın sonuna kadar. O da nedir? Resulunu canlı olarak bedeniyle, ruhuyla canlı olarak çekti nereye? Yedinci samaya. Yedinci samaya da bitmedi. En üstte sidretil münteha Rabbil aleminin yanına. Rabbil alemin nerededir? Yedde arşın üzerinde, arşında istiva etmiştir. Arşın üzerindedir Rabbil Alemin. Ama ilmiyle nerededir? Bütün evremi kuşatmış. Hiçbir şey ona gizli kalmaz ilmiyle. Ama kendisi makanı nedir? Tumma stava al-arş. Bu da Allahu Teala ya yakışır. Kendisi arşın üzerinde her yerden haberdardır. Şimdi Allah Teala Resulullah'ı götürdü yanına. Cibril bile giremedi oraya. Durdu dışarıda. Rabbi Rabbil Alemin Hazreti Musa ile konuştuğu gibi Resulullah'la konuştu. Emirler verdi. O emirlerin de en önemlisi, en önemli ibadayı Cibril vasıtasız ferz etti üzerine. O da namazdır. Ne kadar değerlidir namaz. Onun için namaz dinin direğidir arkadaşlar. Namaza sarılmamız lazım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi. Şimdi orada Rabbini gördü mü görmedi mi yoksa sadızı konuştu racih olan Ehli sünnetin arasında Rabbil alemini görmedi ve görmedi racih olan budur bazı sahabeler dediler gördü bazı sahabeler dediler gördü o da İbni Abbasidir Allah'u Alem ama bu iştihadi meseledir hadislerden iştihad ettiler yani çünkü Resulullah'a sordular ya Resulullah sen Rabbini gördün mü Dedi nurun inni arah. Ben nur gördüm. Ey Rabbil alemin nur değil. Nur nedir? Bir dumanlık ve nür gibi bir aydınlıktır. ışıklıktır. Ama Rabbil alemin sıfatları var. Bize Kur'an'da haber vermiş. Rabbil aleminin sıfatları var. Biz teçsimden, tekiyften, teşbihten Allah'a sığınırız. Bunlar hepsi çifirdir. Ama biz neyiz? Kur'an'da hadiste geçecek Rabbil alemin sıfatlarına iman ediyoruz. Bunu karıştırmayalım. Biz teşbih, tetsim, teklif bunlar çifirdir. Allah kurusun. Kim dese Allah'ın insan gibi eli var. Kim dese Allah'ın insan gibi gözü var. Ne olur çifre gider. Ama biz diyoruz Allah'ın eli var. Ama nasıl eli var onu bilmiyoruz. Çünkü Allah kitapta elim var demiş. يَدُ اللّٰهِ فَوْخَيْد۪يهِمْ Gözü var. Konuşur. Ama nasıl konuşur? Nasıl gözü var onu bilemeyiz. Onu ne biliriz? sadece ve sadece cennette biliriz onu onu göreriz o zaman ehli çüfür yani inkarcılardan cehennemde ne yaparız alışveriş ederiz gördünüz mü işte bizim inandığımız buydu. Rabbil alemini gördük aman wa wa siz neredesiniz şimdi Allah Teala bu bu bu bu zavuki de bu sevgiyi de e, bu bu güzelliği de bize yaşattırır kıyamet gününde. Yani bana zulmeden eden kafir, beni tekfir eden insan kıyamet gününde e, azaptı olacak, ben onu görmeyeceğim. Olmaz böyle bir şey. Ben onu göreceğim. Hem de onunla konuşacağım. Ben nimet içinde, hürri kadın kızları içinde, e, meyveler içinde, yeşillikler içinde, cennette, onlar da taşta cayır cayır yanarken ben onlarda muhatap olurum. Çünkü allah Teala diyor ki, şey eee inellezina kafaru kane minellezina amenu ve iza marru bihim alay ediyorlar Mekke'de çafirler Kıyamet gününde biz tersini yaparız onlara. Biz tersini yaparız onlara. Biz alay ederiz onlarla. Ha bu mu'mine yakışır mı? Evet dünyada yakışmaz, kıyamet gününde yakışır. Çekin azabınızı diyeriz Bak size böyle dürdünüz, fakirler cennete girmez dürdünüz bak girdik cennete böyle inanıyordunuz işte bak inandığımız doğruydur bak Rabbimizin sözü verildi doğrudur onun için Rabbil Alemin'i sadece biz cennette görürüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra miretse Rabbini görmedi racih olan cumhurun kavulu ittifak olan üzerine budur bu ihtilaf akidede ihtilaf sayılır mı? hayır alimler diyorlar bu akidede ihtilaf sayılmaz çünkü çok çok cüzgüdür biz ne dedik? ehl sünnet elhamdülillahi rabbil alemin itikatta ihtilafları yoktur. Hazret adamdan bugüne kadar. Ehl-i sünnetin ittifakta hepimiz muvahidiz. Hiç ihtilafımız yoktur itikatta. Ama ihtilaf nerededir arkadaşlar? Fıkhın yüzde 25'i yüzde otuzunda o da zenginliktir. Terslik değil, çetrefil değil, zenginliktir. Evet.